Güzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel, güzel merhabalar. Günaydın Ömer Özlem, günaydın Özdeş Şenhan Bey, herkese merhabalar, iyi haftalar. İyi evet. doğar, bayramları da geçirdik. Bayağı yoğun bir şekilde hem de. Ee, bu hafta da yine e, anlamlı güzel karikatürlerle e, karşınızdayım bayramdan sonra. Fakat hemen uyarayım baştan, bu haftaki karikatürlerin içinden seçim yapmak biraz zor olacak gibi. Evet. Hafta içinde çünkü bayramlar, kutlamalar, ne bileyim olağan dünya halleri, iklim, kargaşa, savaş vesaire e, bolca vardı. E, Bolçada karikatür çizildi. Baya e, ben de zorlandım e, 40-50 karikatürün arasında. Şimdi e, kronolojik olarak tersten gidecek olursak bugün e, 24 Nisan anma günü e, 200 e aşkın Ermeni Aydınlığı'nın Bundan 108 yıl önce işte tecir, tecir edildiği İstanbul'da tutuklanıp tecir edildiği gün olan 24 Nisan 1915 108. yıl dönüm bugün 24 Nisan alma platformu Kadıköy'de bir toplantı alma toplantısı düzenlemek istedi ama valilik yasakladı tabi evet. tabi diyorum ama neyse <gülüyor> e, valilik <gülüyor> geçen yılda yasaklamıştı. Ee, anma platformu da bir açıklama yaptı herhalde okudunuz siz onu tekrar olacak ama bu program bir tekrar programı zaten yani karikatürler değiştiyse ee, şöyle demiş anma platformu geçen sene olduğu gibi bu senede anmamızın yasaklanmasının hiçbir makul gerekçesi yoktur. Soykırım inkarcılarının azınlık bırakılan halkları ırkçı nefret söylemiyle düşmanlaştırmaya devam edenlerin ellerini kollarını sallayarak dolaştığı ırkçı toplantı ve gösterilerin serbest olduğu koşullarda 1915'te kaybettiklerimizi saygıyla ve sükunetle andığımız bu etkinliğin yasaklanması kabul edilemez ifadelerini e, kullandı platform anma platformu ben e, o anca şaş kalan iki hafta önce gazetesinde yayınlanan e, bir karikatürünü anlatacağım. Yani konuyla ilgisi var mıdır bilmiyorum. E, fakat az önce okuduğum o e, açıklamaya yani anma platformunun açıklamasına bu karikatürün eşlik edebileceğini düşündüm. anın karikatürü e, bildiğimiz bir parmak izi. E, bir parmak izinden oluşuyor. Hani e, insanın parmak uçlarındaki böyle diş derisinde bir e, ki gözeneklerin e, her kişide de farklı bulunlar. Öyle olunca da parmak izi bir anlamda doğal e, bir kimlik belgesi oluyor. E, o anın çizdiği parmak izi de e, böyle bir stampa vasıtasıyla mürekkeplenmiş. E, izi de bir kağıda çıkartılmış. İşte böyle bir parmak izi. E, fakat bu sıra dışı parmak izinin sıra dışı diyeceğim. Çünkü tam orta yerine İlk bakışta pek e, görülmeyen, fark edilmeyen ancak dikkatle baktığınızda e, fark edilen iç içe geçmiş beş küçük daire görüyoruz. E, yani Oğhan buraya yuvarlak bir hedef taktı tahtası yerleştirilmiş e, ve bu hedef tahtası parmak iziyle bütünleşi vermiş. E, ne demek istemiş? Tam, tam göbeği. Başka? Evet, evet. Ne demek istiyor? Ben yoruma girmeyeceğim. Sadece çok güzel ve anlamlı buldum bu karikatürü. Onu da anlatmakla yetindim. Bilemiyorum. Ben de bilemeyeceğim. Devam et. Evet. Tamam. Devam ediyorum. Bir gün geriye gidelim o zaman. Dün yani 23 Nisan 23 Nisan 2023 günü itibariyle Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen iş insanı Osman Kavala Hapisteki 2000. 2.000. gününü tamamladı. E, aslında Kavala'nın parmak izi karikatürü bu konuya da uygun düşecek gibi, değil mi? E, fakat işte e, Free Osman Kavala e, hesabında işte e, Osman Kavala'ya özgürlük inis inisiyatifi diyeceğim sosyal medyada bir paylaşımda bulundu ve Kavala'nın mesajını bazı e, çizimler eşliğinde e, paylaştı. Cem Dinlenmiş'in, dostumuz Cem Dinlenmiş'in e, güncellediği eski bir çizimi de bunların içindeydi, bunların arasındaydı. Orijinalini dört yıl önce e, Uykusuz Dergisi'nde her şey Olur Köşesi'nde yayınlamıştı. Bir çizgi bandın e, bir karesiydi bu, e, onu güncellemiş. E, başlığında Osman Kavala, 2000 gündür tutuklu diye yazmış. E, bu resim karikatürde. Geniş açı olarak bir mahkeme salonunun tamamını görüyoruz. Salon çok büyük ve e, çok kalabalık. Tam karşımızda da e, yargı eğitiminin iki yanında büyük ekranlar var. Ekranlarda görünen kişi e, artık sakallarına da iyice ak düşmüş olan Osman Kavala. E, Kavala e, burada dine geliyor. Tutuklu olmama sebep olan şey fantastik bir kurgu diyor. Arkadaki izleyicilerden biri de Osman Kavala'ya Kavala özgürlük diye sesleniyor, bağırıyor. Peki bunun evet. nereli karikatür? Yok ben karikatür bugün bilmiyorum, anlatmayacağım galiba. Şimdi bakıyorum da çok az karikatür var. Daha çok işte bu fantastik kurgu denildiğinde böyle akla Fahrenheit 451, ne bileyim Orwell 1984... Hayvan çiftliği ya dava evet e, Kafkanın davası falan gibi e, yapıtlar gelirdi e, karikatür yok yani şimdi şimdilerde e, Osman Kavala, Can Atalay, şey bir müjela yapıcı Tayfun Kahraman, Selahattin Demirtaş yine 28 Şubat'tan yatan yaşları 80 üzerindeki komutanlar falan geliyor yani bilmiyorum e, karikatür yok hayat e, bir kez daha sanatı takip ediyor beyaz sanat mı bilemedim kafam karışıyor takip eden sanatta takip eden hayat evet ben evet olarak. evet muhanun karikatür gibi İç değil mi evet. değil mi birbirine evet. bağlantılı e, peki dün ayrıca e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıydı ve yine milletçe e, coşkuyla kutlamış olduk e, Tanoral e, o da usta 40 yıl önce çizdiği bir karikatürünü T24 sitesinde yeniden yayınladı ve bayramımızı o şekilde kutladı. Tam ee, 40 yıl önce değil mi? Evet. Tam 40 yıl, tam 40 yıl, evet. Ee, ve bu karikatürde karikatüründe, Evet, karikatüründe 23 Nisan 1983'te çizmiş bunu. Ee, çok iyi bildiğimiz, aşina olduğumuz bir sahneyi canlandırdı Tanoral'dan. Yolda babasının elini tutarak yürüyen böyle e, ağlayan hatta sağlıyor sümrük kaykırarak ağlayan küçük bir çocuk. Sıkça tanık oluruz bu sahneleri ya bir oyuncak ister ya bir balon ya da şeker dondurma gibi şeyler ister e, ve böyle... E, Kendilerine engel olan ebeveynlerini bu şekilde yüksek sesle ağlayarak seslerini duyururlar. Yalnız tabii ebeveynlerine değil, seslerini bütün çevredekilere duyururlar ki... ...ebeveynleri ele güne rezil olsun ve sonunda da istediğini <gülüyor> elde etsin falan. Başarılı da olurlar, tecrübeyle sabit. Fakat bu karikatürdeki çocuğun isteği pek öyle kolaylıkla gerçekleşecek gibi görünmüyor. Zaten baba da elini böyle kafasına dayamış... Oğluna biraz şaşkınlık, biraz da çaresizlik içinde bakıyor. E neymiş küçük çocuğun böyle sağ, salya sümük ağlayarak istediği? Onu kendi ağzından duyurordum isterseniz. Ulusal egemenlik istiyorum işte! Diye <gülüyor> ağlıyor ve haykırıyor. Bu tabi, eski, bu, bu tabi eski bir karikatür. Şimdiki çocuklar grev yapıyor biliyorsunuz. İklim adaleti istiyorum vesaire <gülüyor> Ya bu karikatürdeki çocuk e, 7-8 yaşında bir çocuk gibi görünüyor e, Özdeş. E, şimdi e, Tanoral'da... Gre grev içinde küçük diyorsunuz. E, grev içinde küçük evet. <gülüyor> Ama şimdi aradan 40 yıl geçmiş. Şimdi karikatürdeki çocuk e, o zaman 7-8 yaşındaysa şimdi artık herhalde elisine falan merdiven dayanmış olmalı. E, Yapıyor mudur grev? Yani ulusal egemenliğine o, kavuşmuş mudur acaba? Şimdi, ama şimdi isteyen çocuklar grev yapabilirler. Peki bu bir grev çağrısı mıydı? <gülüyor> Yapabiliyor muyuz canlı yayın? Yapamayız bence. <gülüyor> Peki. <gülüyor> o zaman oluştu tamam. Ve bu, bu arada garibiz. hem 24 Nisan hem 23 Nisan'dan bahsetmişken aklıma e, Hrant'ın meşhur 23,5 Nisan hiyası geldi. 23 Nisan 1996'da Hrant Dink tarafından Agos gazetesinde yazılmıştı. İki cümle oradan okuyayım hemen. 23 Nisan bütün çocukların olacaksa eğer ben derim Ermenistanlı çocukların da olsun bir biçimiyle. Çağırın onları da bu kutlamalara. Barıştırın çocukları birbirleriyle tanıştırın. Sadece 23 Nisan'da olmasın 24 Nisan'ı da katın içine diye yazıyordu. Evet çok güzel yazmıştı bir. Her zaman yazdığı gibi eskiden. Evet. Çok doğru. Ee, peki bu ters kronolojiye devam edelim o zaman. 23'ten bir gün geriye e, gidelim isterseniz. Ee, 22 Nisan. 22 Nisan'da e, dünya günü, dünya yeryüzü günüydü. Ve bu önemli gün, yalnız Türkiye'de değil, dünya çapında. O da büyük e, coşku ve karikatürlerle kutlandı. Güzel gezegenimizin karşı karşıya kaldığı bu çevresel tehditlere dikkat çekildi falan. Siz de gördünüz, takip ettiniz herhalde o bayram telaşı evet. içinde. Bu sabahta ee, birazcık anlatmaya çalıştık, evet. Evet, evet. Ee, o da 1970 tarihinden beri kutlanıyor. Dünya Yeryüzü Günü. Ee, bir sürü konferans sempozyumlar falan düzenleniyor. Bu yılki Dünya Günü'nün teması da şey... Teması e, gezegenimize yatırım yapın başlığını taşıyor. E, bütün insanları işletmeleri gezegen için sağlıklı bir ekonomi oluşturmak üzere birlikte e, çalışmaya davet eden bir çağrı bu. Karikatürcüler de bu çağrıya e, kollarını sıladılar ve e, karikatürler çizdiler. Ben e, Amerikalı bir karikatürcü Jeff Cotterbaugh'ın Cotterba e, konuyla ilgili olarak çizdiği e, karikatürünü Anlatmak istiyorum. Bu karikatürde sıradan e, bir Amerikan vatandaşının iklim sorunlarına nedenli ilgisiz kalabildiğini vurgulamış Koterba. E, e, karikatür karesinin içinde Amerika'da bir çifti televizyon ekranının karşısında otururlarken görüyoruz, haberleri izliyorlar. Ekranda büyükçe bir e, Amerika Birleşik Devletleri haritası var. E, bu haritada. E, Amerika tam ortasından enine bir şekilde ikiye bölünmüş. Üst kısım mavi, alt kısım ise kırmızı renkti. Üstteki mavi bölümde, mavi kısımda yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyi aşırı soğuk yazısı okunuyor burada. Altındaki... Yani, ma mavi de şeyin rengi değil mi? Demokrat Parti'nin. Evet öyledir. Kırmızı da evet. Cumhuriyetçilerin zaten seçim evet. Ve... haritası gibi. Evet. Aynen. Tam, tam seçim haritası gibi zaten e, karikatürün esprisi doğru orada yatıyor zaten. E, e, cumhuriyetçilerin, e, pardon karıştırdım şimdi yine, e, üst taraf mavi bölüm. E, demokratların. Demokratların, ha. Demokratların o aşırı soğuk. Alttaki kırmızı bölgede e, rekor sıcak yazısı var. O da e, Cumhuriyetçilerin. Çünkü bu görüntüyü e, izleyen adam e, eşine dönüyor. E, bu ülkenin siyaseten bu kadar bölünmüş olmasından nefret ediyorum diyor. Haklı. Kadın ise e, sanki Kore'ye biraz daha hakim gibi. Yok diyor. Bu bir iklim haritası. Son noktayı böyle koyuyor. E, bu karikatürlü ilim tilaberi Washington Post'tan aldım. Geçtiğimiz hafta e, ABD'nin e, güneybatı ve doğu bölgelerinde Haziran sonu veya Temmuz başında görülen sıcaklıklar kadar sıcaklık kaydedilmiş. Tamamen rekorlarda gidiyor. E, evet. Şeyi yeryüzü gününü ilk uygulamaya sokan kişiyle de bir mülakat yapılmış. Gardinlerinde. Evet. O da çok ilginç. Deniz Hayes bir evet. çevre aktivisti, da ilk yeryüzü günü 1970'te kordon eden kişi ve asıl korkunç olan diyor mesajdan uzaklaştıracak tamamen yeşil badanaya dönüştürdüler diyor boya. Greenwashing dedikleri hikayeye dönüştürdüler diyor. Bizim büyük bir mücadele edeceğimiz asıl budur diyor. Şirketlerin bu yani gelin şey biz milyonlarca insanın her yıl ortaya çıkıp çevre için pozitif şeyler yapmasını isterken şimdi şirketler buna el koydu. Özellikle de petrol ve gaz şirketleri el koydu ve tamamen biz Çalışıyoruz, keyfinize bakın diyorlar diyor. Ama ne yapacağız bilmiyoruz diyor. En, yani Enron şirketi mesela ilk büyük yeryüzü günü festivalini düzenlemiş. <gülüyor> Houston, <Yani, de>, Texas'ta. <gülüyor> CEOlar bunun için para alıyor ama ee, yani çözüm çözüm bul kendi şirketlerin menfaatine çözüm bulmak için ee, Bu bakır yemiyorsun. Evet, yeşil badana en e, doğru çözüm aslında. Böyle şampanya patlatır gibi petrol fışkıtsınlar yerden <gülüyor> gelenlerin festivalde üzerine öyle kutlasınlar Evet, biraz da, gaz, biraz da gaz, biraz da gaz gerekiyor değil mi? Evet. Doğal gaz versinler ne güzel. Yani bulunuyor zaten, kolay bulunuyor, kolay çıkıyor artık. Doğal <gülüyor> gaz. Özellikle seçim dönemleri. Evet evet, özellikle ee, seçim dönemlerinde bol bulunan bir şey haline bol. geliyor. <gülüyor> evet. Ve inandırıcı oluyor. Ama işte e, bazı şeyler inandırıcı olmuyor işte bu e, şey gibi. E, fosil yakıtların mesela e, geleneksel hava düzenini değiştirdikleri konusu, e, soğukların, sıcakların nedeni pek inandırıcı olmuyor. Yetkililer daha somut kanıtlar arıyor. E, ben de işte bu nedenle e, The New Yorker dergisinin karikatürcülerinden Polnot'tan güzel bir karikatür daha seçtim. Ee, buradaki e, karikatürde manzara bir fırtına sahnesi. Arka planda e, karlı tepeler, dağlar falan var, tepeler var. Şiddetli bir rüzgar görüyoruz ve kar fırtınası var aslında. Ve burada üç kişi ayakta durmuş konuşuyorlar. Üç avcı, eski zaman avcısı sanki. Soldaki ikisi kar fırtınasına ve soğuğa karşı. Önlemlerini almışlar, kütlere, deri gocuklara falan bürünmüşler. Birinin elinde mızrak var, diğeri ise yay ve oklarla donanmış. Saçlar, sakallar bu adamların hakikaten çok eski zaman avcı oldukları izlenimini veriyor. Karşılarındaki üçüncü kişi ise tam aksine o da Tarzan gibi, tıpkı Tarzan gibi neredeyse tamamen çıplak. Sadece mahrem yerini örten minik bir bez parçası uşanmış üstünde. O gayet sakin bir şekilde arkadaşlarına neden bu havada böyle çıplak dolaştığını açıklıyor mantıklı bir şekilde. Öncelikle diyor iklimin gerçekten değiştiğine dair somut kanıtlara ihtiyacımız var. <gülüyor> bir şey diyemeyeceğim. Tarzan haklı. Yani <gülüyor> somut kanıtlar nerede? Lütfen. <gülüyor> Geçen hafta konuşmuştuk değil mi? Saçma sorulara saçma yanıtlar diye. Saçma karikatürler oldu şimdi. <gülüyor> evet. <gülüyor> El Cefi bir kez El daha. El evet anmış olduk. Anmış olduk. Evet. Dünya gününde, yer gününde dile gelen bir yer konu da dünya nüfusuydu. Birleşmiş Milletler nüfus fonunun, 2023 dünya nüfusunun durumu raporuna göre Hindistan'ın nüfusu bu yılın ortasına kadar yani 1-2 aya kadar 1 milyar 428 milyona ulaşacakmış. Bu ne demek oluyor? Halihazırda dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin Hindistan'ın gerisinde kalacakmış. Bu da iyi bir haber herhalde değil mi? Çin nihayet geriye kalıyor. Evet. E, Brezilya'da karikatürcü Carlos Alberto da Costa Amorim e, bu yeryüzü günü nedeniyle Nüfus artışına e, dikkat çekmiş e, fantastik karikatüründe. E, bu kez gezegenimizi çok büyük bir insan kalabalığının içine gömmüş yani muazzam. E, Cumartesi, pazar e, İstanbul'daki Eminönü Meydanı'ndaki kalabalık kadar bir kalabalık böyle. O kadar ki insanların ortasında gömülü duran ve e, dünyayı temsil eden o kürenin sadece bir yarısı görünüyor. Diğer kısmı o kalabalığın içinde boğulmuş, yok olmuş. Ee, Amorim, karikatürist Amorim çağrı olarak e, diyor bazı diğer gezegenlerin de kololi, kolonileştirilmesi gerekiyor. Ee, Mars yeterince büyük değil diyor. Bu yüzden koloni kurma e, düşüncesi değil, saçma. Zaten e, koloni kurmak için Mars'a taşınacak e, malzemeler e, o kadar milyon do, milyar dolarları aşmış ki Elon Musk e, projeden vazgeçmiş diyor sanatçı. Onun önerisi şu, bu, bu nüfus artış hızıyla Jupiter'ı veya e, o avcı takım yıldızında yer alan en büyük yıldız olan Betelgeuse yıldızını kolonileştirmek gerekiyor diyor. Baktım ben Betelgeuse, e, Beetlegeuse veyahut yıldızına, e, kötü haberim var benim amurime. Ee, bu Betelgeuse adını e, verdikleri astrolokların yıldız en geç yüz bin yıl içinde patlayacakmış. Öyle tahmin ediliyor. Hatta belki çoktan patlamıştır diyenler bile var. Yani biz bir süre daha kendi gezegenimizde yetinmek zorundayız maalesef. Yo Mars'a gidecekti işte şeyin son. O, o, olmuyor. E Ekonomik hı. değil. Vazgeçti projeden. Rantam değil. Yani olmayan zemelerin getirmesi. Mars yeteri kadar büyük değil. Nüfusumuzu kaldıramaz. Peki şey olan, tarihin en büyük karikatürlerinden birini buraya almamışsın. Bro Hangisi? Roket, roket sonra attı, SpaceX için attı Elon Musk'ın. E, dördüncü dakikasında kendini imha etti, patladı, dağıldı filan. E, yerliler de çok şikayetçi zaten orada böyle bir çalışma yapılmasına oranın yerlileri. Ama herkes, sağcılar düğün bayram etmişler. Bu büyük bir başarıdır demişler. Tarihin en büyük karikatürlerinden biri. Dördün patlaması mı? Patlaması, evet. Onu büyük bir başarı olarak nitelendirmişler. Kutlamışlar bütün dünyada. Çünkü bu bize yeni şeyler öğretecek, daha iyisini yapmayı öğreneceğiz bu şekilde demiştim. Bu zaten evet. Elon Musk'ın uzay projesinin en önemli iddialarından bir tanesi. Yakın zamanda bir belgeseli vardı, ben de orada hayretler içerisinde seyretmiştim. Diyor ki kendisi NASA'lı bilim insanları, NASA'nın bilim insanları böyle gerekirse onlarca yıl araştırma yapıp. Ancak bütün garantileri aldıktan sonra füze atıyorlar. Biz öyle yapmıyoruz evet. diyor. <gülüyor> Füzeleri atıyoruz. Başarısız da olsa bu bizim için deneyim oluyor. Deneyim bu tabii. Kutluyorlar bayağı böyle. Evet, tabii. Evet, tabii. İçkilerle Peki şeyi, bu başarısızlığı dış miraklara falan bağlayan yok ama değil mi? Hiç değil. Başarısızlık yok ki. He. Anladım. Bu başarı. <gülüyor> Anladım. Başarı büyük başarı. E bunu neresi kaybederiz? Her birini giden bir evet. ders çıkarıyoruz. <gülüyor> bu gerçek gerçeğim, gerçeği işte. Daha ne? Yani bunu çizseniz kimse gülmez çünkü gerçek bu. <gülüyor> gel aldım önerimi. Evet. <gülüyor> Özür dilerim. Peki. Ee, biz devam edelim o zaman ee, tarihteki e, yolculuğumuza ee, yine 22 Nisan'ın yani. Dünya gününün bir gün öncesi 21 Nisan Cuma günü bütün Müslüman alemin kimine göre şeker, kimine göre ise Ramazan bayramını kutladı. Kemal Gökhan Gürses'in okurların bayramını kutlamak için çizdiği küçük bir garikatür vardı. O da paylaşım rekorları kırdı. Hemen hemen bütün sosyal medya platformlarında falan paylaşıldı. Bana çok geldi mesela. Ee, karikatüründe Gürses o ünlü tiplemesi olan ve yani ağzında tüten sigarasıyla e, filozof kargasını e, konuşturuyordu. E, asıl bayrama kadar herkese iyi bayramlar diye bir temennide bulundu e, Kemal Gökhan. E, asıl bayramdan kastı da herhalde 14 Mayıs seçimi ve onun sonuçları olsa gerek ve çok sayıda kişi de aynı fikirde olmalı ki insanlar bu karikatürü bayram tebriği niyetine birbirleriyle paylaştılar Kat. ben e, Kemal Gökhan'ın e, bayram öncesindeki bir karikatürünü de pas geçmek istemiyorum. E, önemli bir karikatür bu çünkü. E, bu karikatürün kahramanı da yine e, kendi minik kargası, tiplemesi, ağzında tüten sigarasıyla. E, kargamız bu kez bir tabelanın üzerine konmuş. E, tabela Hatay Havalimanı'nın tabelası. Zaten arka planda da uçuş kontrol kulesini, terminali falan bir bölümünü görüyoruz. Hata limanı, e, havalimanı görülüyor. E, bir camda ise terminalin bir camında bir duyuru e, var yapıştırılmış. E, şöyle yazıyor duyuru da 16 Mayıs'a kadar bütün uçuşlarımız iptal edilmiştir. Malumun inanı tabii biliyoruz bunu. E, fakat bu tabii bizim e, karganın sorunu değil. O kendi kanatlarıyla dilediği gibi uçup dilediği yere konuyor. Tıpkı Hatay'a gidip gelen e, ve e, diğer bazı siyasiler gibi e, o, o konduğu tabel adam da otorite, otoritelere şöyle bir laf atıyor. Diyorsunuz ki 16 Mayıs'a kadar Hatay'a kendi kanatlarınla uçacaksın. Evet. E, aslında 17 Mayıs olması lazım bu tarihin galiba. E, bu tartışmalar sürüyor çünkü. Hatay Havalimanı'nın uçuşa ile ilgili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da bir açıklama yapmış. 17'sine kadar açılacağı söyleniyor. Fakat öğrendik ki diyor katıldığımız ihtiharda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve 180 kişilik heyet Hatay Havaalanına iniş yapmış. da 180 kişi buraya inebiliyorsa yolcu neden taşınmıyor buraya? Cumhurbaşkanı'nın bu konuyu yetkililere sorması lazım. Bunun halka tatmin edici bir şekilde anlatılması lazım. Buraya gelecek insanların hangi partiden olduğunu da bilmiyoruz. İnsanların bir tarafı yok sayması çok üzücü demiş Sayın Lütfü Savaş. Evet ona Kemal Gökhan Gürses cevap veriyor. Herkes kendi kanatlarıyla uçsun diyor. Evet. İyi bir çözüm. Çözüm hep karikatürden gelir zaten. <gülüyor> Şimdi son olarak bitirmek için yine hazır havalandık havadayız. Belki de dünyanın ye yani kadınlar tarafından oluşturulan aylık mizah dergisi. Kadınlar tarafından çıkartılan aylık mizah dergimiz. Kadın yanından çizer Feyhan Güver'in bir kara miza örneği karikatürüyle bitirmek istiyorum. Bu karikatürün başlığı İhmaller Kabusu Ülke. Ölümlerden Ölüm be. Garikatürde havada uçan iki küçük bulut ve bu, bu bulutların üzerinde bembeyaz melek giysileri içinde oturmuş, birbirlerine sohbet eden iki genç kadın görüyoruz. Soldaki arkadaşına soruyor, sen neden öldün? Ee, sağ taraftakinin cevabı e, oldukça ayrıntılı, okuyalım. Depremde bina çöktü, konteynere geçtik. Konteynıra sel bastı, çadıra yerleştik. Çadırda yangın çıktı, hastaneye kaldırıldım. Jeneratör çalışmadı. Solunum yetmezliğinden öldü. Yani hadi bakalım mizah bunun neresinde? Tamamen gerçek. Yani burada hakikaten e, sanat yine e, hayatı taklit etmiş veya esinlenmiş aslında Fehan Güver'in çizdiği balonda yazı yazacak yer kalmamış. Yoksa hikaye daha da uzayabilirdi. Evet. Elektrikler kesildi, ambulans giderken trafik tıkandı ya da kazan. Hortum oldu, üç kişi öldü. Hortum oldu. Yani. Yani. O kadar çok seçenek var ki Çadınlar yani ölümlerden uçtu. ölüm beğenmeye. <gülüyor> <gülüyor> ölümlerden ölüm beğenin. Çeşit çeşit. Peki biz karikatürlerden karikatür beğenelim bari ya. <gülüyor> evet ben Naç ya da Acizane evet. bu sonuncuyu seçiyorum. hangi verin. Ama tamam. önerileri de açayım. Efendim ne demek? <gülüyor> Güzel bir karikatür günümüzü anlatıyor. Ee, mizah bunun neresinde gerçekten? Ölümlerden ölüm beğen. Ölümlerden ölüm beğen. Evet onu seçtik. Peki. Tamam, teşekkür be. ediyorum. Okay Hayır, pardon, pardon. OK gelmemişti daha. <gülüyor> geldi tamam. Çok geldi güzel. mi? Oy birliğiyle ölümlerden ölüm beğendik. <gülüyor> evet. <gülüyor> Karikatürlerden karikatür beğendik diyelim bari yumuşatalım ne olur. Evet yumuşatalım tamam. Yumuşatalım. oldu? Peki çok teşekkürler güzel görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ediyorum iyi görüşmek haftalar üzere. diliyorum hoşça kalın görüşmek <gülüyor> üzere.